Bismillah ve'lhamdülillah ve's-salatu ve's-salamu ala Resulullah ders, saniye ikinci ders. Sizde üçüncü ders olabilir, ben de ikinci ders. Evet. Öğretmen ile talebeler arasında geçen bir diyalog. Burada daha önce gördüğümüz bir mevzuya açıklık getirce şekilde karşılıklı konuşmalar var. El-i Müderris, limete ya ihvanu. Ey kardeşler niçin geciktiniz? Geç kaldınız. Ezzübeyrü li ennel metame futihal yevme müteahhiran Çünkü metam yani yemek yeme yeri lokanta, yemekhane ortama göre uyarlayın. Lokanta içinde kullanılır, yemekhane içinde, aşağıya kullanılır. Çünkü yemek yeme yeri yani yemekhane bugün geç açıldı. Futiha. Fethâ, futihâ. Geç, açıldı. Açtı, açıldı. Meşğul seyhâ. Metâ futihâ ne zaman açıldı? Futihâ saate sadisete. Saat altıda açıldı. Es-saat bu da ne? Mehbulun fi. Dolayısıyla mensup. Ve meta yuftahu kulle yevmin ve her gün ne zaman açılır? Yuftehu <gülüyor> saat 6:30 illa ruman. Saat 6'ya çeyrek kala açılır. Illa Ruban Burada istisna ruman da çeyrek bir bölü 4. Yani saat 6'ya 6'dan bir bölü 4 eksik olmak üzere 6'ya çeyrek kala açılır. İçli su ve kitabı. Oturun ve kitabı açın. Eyne ne kitabuke ya İdrisu? Ey İdris kitabın nerede? Suriga kitabı ya ustadı. Ey hoca kitabım çalındı. Serega suriga. Suriga kitabuk kitabın mı çalındı? Meta <Susun un> ve eyne ne zaman ve nerede? Suriga'l barihate min gurfeti ve ene gaybun anha. Dün gece... Ben odamda yokken odamdan çalındı. Yine halvav ile geldi ve ene kaybınan ben ondan kaybken yani orada bulunmuyorken min feti odamdan el hatta dün gece dün gece odamdan ben orada yokken çalındı. Ve surigat meahu eshiya u uharu saati ve hizai ve muzemu melabisi. Ve onunla beraber başka şeyler de çalındı. Saatim, ayakkabım ve elbiselerimin çoğu. Milvesun melabis. Çoğu elbiseler. Muğzem ise çoğunluk, çok demek. Galmudarris, avvedakellahu minha. Allah onların yerine bir bedelini versin. Yani onlar sana telafi etsin manasına mazi ancak dua manasında. Uriyul aane, en esilekum esileten fi ma ders tum emsi. Şimdi size dün ders ettiğiniz, dün okuduğunuz şeyler hakkında sorular sormak istiyorum. Uriydu istiyorum el aan şimdi, en esilekum size sormak istiyorum. Ney esileten sorular? Ne hakkında? Fî mâ derestum emsin. Dün ders ettiğiniz, okuduğunuz, gördüğünüz şeyler hakkında size sorular sormak istiyorum. Fî ey şehrin vulide Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda doğdu? Ahmet vulide sallallahu aleyhi ve selleme fi şehri rabî'ın anil evveli vele de doğurdu demek. Doğurdu. Vuli de doğuruldu. Yani doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rebiyun ayında doğdu. Okuduğumuz cümlenin manası. Müderris Ve fî eyyü senetin vuli de sallallahu aleyhi ve selleme ya cabiru. Ey cabir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi senede hangi yılda doğdu? Cabir Ma Edri Bilmiyorum Elem Tedrusu Hada Bunu okumadınız mı? Onu ders olarak görmediniz mi? Bela Bilakis Deresnahu Velakinneni Nesitu Bilakis Onu okuduk Ders olarak gördük Lakin ben unuttum Müderris Men Ya'rifı Hada Bunu kim biliyor? İdrisu Veli de sallallahu aleyhi ve selleme ame 700 ve 500'ün miladi. Sallallahu aleyhi ve sellem miladi 570 senesinde doğdu. El müderris: "Hada sahihun." Evet, bu doğrudur. Fiyeyi amin. vulitte ente Ya İdris. Ey İdris, sen hangi senede doğdun? İdris: "Ulidtu ame 500'ün" Ben 8300 ve 300 ve 1000'in hicreti. Ben hicri hicrete ait olan tahvimden bahsediyor. Hicri'yi 1385 senesinde doğdum. Ve fi'i amin, velidte ente ya Ahmedu. Ey Ahmed, sen hangi senede doğdun? Ahmedu, velidtu am sabatin ve 60 ve 30'un ve 1000'in miladi. Ben miladi 1967 senesinde doğdum. <gülüyor> Eyne velitte ya Ahmedu, Ahmet sen nerede doğdun? Ulittu fi Pakistane. Ben Pakistan'da doğdum. Ente iden Pakistaniyun. Öyleyse sen Pakistanlısın izan o halde öyleyse manasına gelir <gülüyor> Ey kardeşler dinleyin kulak verin Eşrahul âne gâideten nahviyeten mühimmeten şimdi mühim bir nahvi nahve dair bir kaide şerh ediyorum açıklıyorum El fiolu imma mebniyün lil malumi fiil ya malume mebnidir binası malumdur yani. Malum mebniidir mebnidir. Malumun üzerine bina edilmiştir. Ve imma mebniyun lil mechhuli. Ya da mechhule mebnidir. Mechhule bina edilmiştir. İmma ve imma. Ya, ya da. Emmel mebniyyu lil malumi femislu gatele yaktulu. Malum için mebni olana gelince emma, fe cevabını fe geledir, sehli, fe mithlu onun misli, katele yaktırıdır, fe aleyef alü gibi ve emmel mebniyyu lil mechhuli mechhule bina edilmişe gelince, fe mithlu utile yuktelu onun misali ise, benzeri örneği ise utile yuktelüdür fu ile yuf alü gibi Yuhdhaful fa'ilu ma'al fi'lil mabniy lilmeçhule. Meçhul bina olmuş fiille beraber fail hazf olunur, gizlenir. Ve yuhallul mef'ulü bihi mahallehu ve yusamma naibef failin. Mef'ulun bi onun mahalline, onun yerine, onun konumuna konulur. Yuhallu, konulur. El mef'ul bihi mef'ul bihi konulur nereye? Mahallehu. Yani hu mahalllehu dediği hüne gelecek, faile gelecek. Failin mahalline, failin konumuna, yerine konulur ve yüsem ve o bu fail diye isimlendirilir. Ve huwa merfuun. O merfudur. Yani bu fail hu ve zamir nereye gidecek? Naib-i faile girecek. fail merfudur. Nequlu deriz ki gatelel cündiyyül casuse gatele malüme bina edilmiş fiil el cündiyyü fail el casuse meful ne diyordu? Hemen dersi bir tekrarlayalım. Malüme bina edilmiş fiildeki fail mechul ne yapılır? hazfedilir. <gülüyor> Ve mef'ulün bih onun yerine konulur, onun yerine getirilir. Naib-i aynı zamanda merfudur diyordu Bu fiildeki fail ne? El-cündiyyü. Cündiyyü katile kutile diye meçhule bina ne yapacak? Hazfedilecek. Ve el-casuse ise mef'ulün bih ise bu cümledeki mef'ulün bih ne yapacak? Naib-i fail olacak. O failin yerine geçecek. Dolayısıyla kutilel-casusu olacak. Evet. Cundiyu askerler. Askerler casusu öldürdü cümlesini mechule bina edersek öldürdü yerine öldürüldü yapacaksak ne diyeceğiz? Oradaki mef'ulün bih olan casus naif fail olacak. Casus öldürüldü. Ahmet camı kırdı. Ahmet fail. Kırdı fiil. Cam mef'ul. Bunu biz mech'ul yapacak olsak cam kırıldı. Mech'ul siyaka kırdı değil kırıldı oldu. Neyi kırıldı? Canım. Failin yerine geçen mef'ul. Mef Cam kırıldı. Cam orada münaibi fail. Askerler casusu öldü, öldürdüğü cümlesini öldürüldü şeklinde meçhule bina edersek malum siga'daki mef'ulün bih münaibi fail olacak. Kutilel casusu olacak. Her ama her malum fiili bu kalıpla bu şekilde meçhul yapabiliriz. Bir tane örnek yapalım. Şeriptul kahvete. Kahve içtim. Kahve içtim. Şeribe tu el kahve. Ne yapacağız? Bu şeribeyi şuribe diye meçhule çevirirsek tu hasbolunacak. Kahve naib fail olacak. Şuribel kahvetu. Kahve içildi. Devam edelim. Yesme un nasul ezane bi buduhin. İnsanlar ezanı vuduhla, açıklıkla, açık bir şekilde işitiyorlar cümlesinde. Ezan işitiliyor diyeceğiz. Yesme'u neye dönüşecek? Yuf'alu kalıbıyla. yusmeul ezanu bi-vuduhin. Ezan açık bir şekilde işitiliyor. el ezan birinci cümledeki el ezan meh'ul, el-ezânu şekilde ikinci cümlede naif'u faile dönüşecek. Fu' ile yuf'alu kalıbıyla. Hoca deyesini anlattı, şimdi öğrencilere sesleniyor. Ya muaviye ey muaviye. İbnil fiile fi hazihi'l cümleti lil meçhule. Bu cümledeki fiili meçhule binaet. İbne binaet. Şimdi cümleyi söylüyor. Halakallahul insane min teynin. Allah insanı çamurdan yarattı. Halakallahul insane. Halaka fiil Allah azze ve Celle fail el insan mefkulun bi halagayı huliga yaparsak huligal insanu min tinin naib fail ne demek failin yerine e vekil, vekil vekil olan vekiline. evet, evet muaviye tüzesini de dediğiniz gibi demiş huligal insanu min tinin el insanu huna naib failin burada el insan naib faildir Hati misalen ahara lil fi'l el lil meçhul ya İdris ey İdris meçhule bina edilmiş fiil için başka bir <gülüyor> misal getir İdris Kut ile Ömer radıyallahu anhu ve hu yesalli bin nasi fil mescidin nebevi Ömer radıyallahu an mescidin nebevi'de insanlara namaz kıldırıyorken öldürüldü. Fail gizli. Bunu cümle olarak kursaydık katel katilu Ömera radıyallahu anhu diyecektik değil mi? Katil Ömer'i Öldü. öldürdü. öldürdü diyecektik. O katili ne yaptık? Hasfettik. ettik. Qutila Ömer oldu. Mefulün bir buradan eril faila dönüştü. Vehu ve yusallii bin nasi. Salla yusallii namaz kılıyor. Ama bir harifçe ele gelirse kıldırıyor olur. Bin nasi. insanlara namaz kıldırıyorken nerede? film mescidin nebevi. Mescidin nebevi de insanlara namaz kıldırıyorken Ömer radıyallahu anh öldürüldü. Ya Ahmetu hati misalen ahara ala en yekunel fiolu fihi mudari'an Ey Ahmet tek tek söyleyeyim Başka bir misal getir. Ne üzere fiilin içinde muzari olması üzere bütün birleştirerek tercüme edecek olursak içinde fiilin muzari olması üzere olması şartıyla başka bir misal getir. Şimdi kadar maziyi bir örnek verdiniz. Kutile dediniz, hulika dediniz maziyi. Şimdi muzariye bir örnek verin bakalım. Deyince Ahmet'e yok telu alafun minen nasi fil hurubi Harpin çoğu harplerde savaşlarda insanlardan binlercesi öldürülür. Bir de bunun malumunu kuralım. Yakdulun nasu ala fen minenasi fil hurubi. İnsanlar harplerde insanlardan binlercesini öldürür. Biz ne yaptık burada? En kaldırdık, hasf ettik. <gülüyor> Mefulünun olan, olan alafen, alafun şekli naib fail oldu. Alafun binlerce demek. Elf bin, alaf binler. Ya Cabiru hatimin misalen ahara ala en yekuna naibul fail fihi müennesen. Şimdi kadar müzekker anlattınız. Bir de müennesten bahsedelim. Derecesine ey Cabir, naib-i failin kendisinden müennes olması üzere başka bir misal getir. Naim faal müennes olsun. Cabir, Tukra'u suretü'l fatihati fi kulli rakatın. Her, her, her rekatta Fatiha suresi okunur. Bunu nasıl diyebiliriz? Malum sigayla. Yakra'ul musalli, namaz kılan okur. Suretel fatihati, fatiha suresini fi kulli rak'atin, her rekatta. Fail olan musalliyi hazf ettik. Mef'ulün bir olan suretel fatihayı naim fail yaptık. Ey Hasan, etestatiu entezkura ayeten fiha fiolun mebniyun lil meçhuli. Ey Hasan, içinde meçhule bina edilmiş bir fiil bulunan bir ayet zikredebilir misin? Söyleyebilir misin? İstitaat güç yetirebilme yerine göre ebilme şeklinde tercüme edilir. Ebilme yapabilme, edebilme, gidebilme, gelebilme veya yalın halde kullanılırsa en tezkura gibi bir başka bir yardımcı fiil bulunmazsa bu durumda da güç getirme manasını kullanılabilir. En tezkura zikretmek. Tekrar tercüme edelim, geçelim. Ey Hasan, içinde mechule bina edilmiş bir fiil bulunan ayet zikredebilir misin? Söyleyebilir misin? Nam istatiu abnillahi. Evet. Allah'ın yardımıyla yapabilirim. Güç yetirebilirim. Avun yardım demek. Allah'ın yardımıyla yapabilirim. Ganete Ala Allahu Teala buyurdu ki vellezine <gülüyor> yed'una min dunillahi la yahlukune şey'en ve hum yahlakun. Nail suresi 20. ayet. Allah'ın dışından dua ettikleri <gülüyor> Onlar yaratılmış olduğu halde hiçbir şey yaratamazlar. Bazen dua, ibadet etme manasında da kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın dışından ibadet ettikleri, dua ettikleri, yardımını istedikleri kendileri yaratılmış olduğu halde, kendileri yaratılmışken hiçbir şey yaratamazlar. Buradaki meçhul siga hangisi? Yuhlegun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yuhlegun. Malum mu? Yuhlegun. Mechulü. Ahsente ya Hasanu, Ey Hasan, aferin, iyi yaptın. Ey yumkinuke en tezküra hadisen nebeviyen yahvi fiilen mebniyen lilmechhuli ya Zübeyru. Ey Zübeyir Mechhule bina bir fiil ihtivaden yahvi ihtivaden içeren nebevi bir hadis zikretmen mümkün mü? Nebevi bir hadis. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den e, sadır olan bir hadis zikrettebilir misin? Zubeyir cevap veriyor. inşa Allahu. İnşaallah Allah dilerse bana bu mümkündür. Benim için mümkündür. Gale sallallahu aleyhi ve selleme la yuldegül müminu min hujr'in vahidin merrateyni revahul buhariyyü ve müslimun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yuldegu sokulmaz, ısırılmaz. Kim? El mü'minü, mü'min ısırılmaz. Min hucrin, bir delikten, vahidin. Hucur, delik, kovuk. Bir delikten, bir kovuktan mü'min ısırılmaz. Kaç sefer? Merrateyni, iki sefer. Mü'min, bir delikten iki sefer sokulmaz, ısırılmaz. Reva Hu'daki Hu bu hadise gider. Reva rivayet etti. Hu onu. Kim el Buhariyu ve Müslüman. Buhari ve Müslim onu rivayet etti. Yani mütefakkunda ley hadisi. Maşa Allah. Allah böyle diledi, böyle oldu, güzel. İntehel vaktu ya ustav, ey hoca. Vakit intihaya erdi, nihayet erdi, bitti. Eran el Ceresu. Zil çaldı mı? Hüseyin la yusma'u savtul ceresi fi faslina hada. Bu sınıfımızda zilin sesi işitilmez. Gene meçhulsi yer. Peki bunun malumu nasıldı? La nesmeu savtel ceresi diyebilir miyiz? La nesmeu savtel ceresi. Biz zilin sesini işitmeyiz. Deki tahtındaki <gülüyor> nahnu beri gizlenir, hasunur, la yus meul, la yus ceresi olur. Biz zilin sesini işitmeyiz yerine bizi kaldırdık. Zilin sesi bu sinemamıza işitilmez. meta ne zamandan beri, muz ve munzu'dan bahsetmiştik bir ara. Ne zamandan beri, munzu usbu aynı ev eksera. iki hafta veya daha fazladan beri zil sesi işitilmez. Temari'nin ve alıştırmalar Eciban'ı lesileti ve gelen suallere cevap ver. Limete teakharet tullabu Öğrenciler niçin gecikti? Geç kaldı. Fi eyyü saatin yuftehul met amu külle yevmin ve me tafutihal yevme Her gün lokanta veya yemekhaneye saat kaçta açılır ve bugün ne zaman açıldı? Fi ayyi şehrin ulida'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda doğdu? Fi ayyi amin ulide sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem hangi senede doğdu? Fi ayyi amîn ulidte ente? Sen hangi senede doğdun? Eyne Utile Umeru Radiyallahu Anhu. Ömer Radiyallahu anhu nerede öldürüldü? Ey Suretin Tukrau fi kulli rekatin. Her rekatta hangi sure okunur? Men ellezî surika kitâbuhu? Kitabı çalınan kimdir? Yeter mi devam edeyim mi? kitabı Evet. Hmm.